başladık. Başladık. Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba gençler. Yoğun bir hafta sonu. <gülüyor> yoğun bir hafta sonunun ardından. Her gün yoğun geçiyor zaten. Hakikaten ha. Vallahi bir bizi görse işsiz falan olduğumuzu falan anlamaz ha, sürekli ne yapıyor lan bunlar falan. <gülüyor> <gülüyor> ne işte çalışırlar? Ben de çalışayım onların. <gülüyor> ya hakikaten ha. Yani işin eğlenme tarafını yapamaz hale. <gülüyor> hakikaten ha. <he. gülüyor> Görev gibi böyle. Yani şey bile Game of Thrones son bölümü de görev gibi izledik böyle. Hadi Yok. hadi hadi <gülüyor> hadi. Güzeldi. Hay, güzeldi de ama yine böyle... Breaker of Chains. Görev, görev gibi hissedik abi. <gülüyor> Ondan sonra evet evet tamam bu da oldu. Tamam. Evet, <gülüyor> evet tamam ha. tamam. Tam şunu üstüne konuşuruz. Evet var. Ve aradım not <gülüyor> Evet bir balkon keyfine daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu ee, balkon keyfinde de evet, ne? şeyi devam ettiriyoruz. Game of Thrones serisine devam ettireceğiz herhalde. Evet. Yani zaten 10 bölüm olduğu için hani evet. toplam seri. Yani bu on, önümüzdeki 10 şeyi Game of Thrones'a verebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani zaten hani şey başka konuşacak bir şeyimiz olursa da bir tane daha çekilmiş olacak yani. Aynen yani balkon keyfi. Ondan sonra şey korsan diye. <gülüyor> evet. Ee, evet. Güzel bir sucuklu yumurta kahvaltı Sucuklu yumurta. <gülüyor> Eşliğinde. Tam sucuklu yumurta yiyoruz. Game of Thrones ediyoruz iken. sonra kavodan geldiler. Evet. Benim gerizekalı internet sorun. Bak hala sorun yapıyor görüyor musun? Bağlantısı dengesiz diyor. Evet, sense değis. Yani bağlantında senin gibi. Bu işte. bağlantı yüzünden işte dünyayı yapamadım. Alır, alır, alır, o da olur. Kesin biri <gülüyor> bir bok yiyor evde, apartmanda. Birisi şey gizli deneyler yapıyordur. Ne yapıyorsun oğlum acaba yan tarafta Yan şey... tarafta belki TARDIS gelip gidiyordur falan. Ha, o, evet. <gülüyor> EM pulse atıyor belki selektif. Oh, ah Yala. karşımızda yalanıyor. Güzel. Evet arkadaşlar, ee, balkon keyfinde balkon keyfinde Game of Thrones izledik taze taze. Eee bölüm 3, bölüm 3'ü izledik. 3 Breaker of Chains. Evet, bunu zaten ne zaman 2 gün sonra falan mı çıktıktan 2 gün sonra falan mı yayınlayacaksın? Nasıl bir şey Yarın koyarız ya. Yarın erken olur Yarın koyarız ya. Bugün zaten akşama doğru eee Bugün akşama mi? doğru bir kısmı izlerdiniz. Şey, CNBC miydi? CNBC değil? veriyor. CNBC'ye yayınlar. CNBC'yi izleyin. E, i̇zledikten sonra. Yani bunu sonuçta izledikten sonra dinleyin. Çünkü konuşuyoruz biz biliyorsunuz. E, Game of Thrones'da da spoilersız olmuyor çok fazla. Ama bölüm üstünde spoiler. Evet. Inşallah. Zamanında izlemezsen yersin spoiler. Aynen. E, nasıl buldun bölümü? Yeni bölümü? Valla ben yeni bölümü birazcık daha hani geçen bölüme göre hani aksiyonu yavaşlatmışlar. Sonra tabi sonunda da, da şey e, dayamışlar. Fena değildi. E, olması gereken olaylardı ee, şey e, hani isminden break, of, break change of change olduğu için ben birazcık daha Anadolu yakası hikayesine birazcık daha fazla ağırlık verirler diye düşündüm bekledik bekledik bekledik sonuna geldi genelde o karaf hep böyle bölüm sonuna evet. sezon sonunda falan koyarlar yani böyle bir para para dış yani. tabi Anadolu yakasında çekim yapmak pahalı çok para lan bu bunu sona koydun piramitlik kolay mı oğlum evet ama tabii o da aslında öyle bir şey ki e, bayağı kuvvetli oluyor o sahnelerde. O sahneleri nefes mi oh diyorsun falan bitiyor böyle. <gülüyor> ya bilmiyorum şimdi sona geldik de e, direkt başa dönelim tekrar. E, e, başa, başa alalım. Tabii Hell Hydra sahnesiyle açılıyor. Hell Hydra sahnesi. O malum sahneyle açılıyor arkadaşlar. Ee, gözler pötlemiş şey mor, morarmış yani, böyle kanlar falan sepkirmiş. Her şeyi bağırırken yakalayın onu yakalayın getirin onu bana. Karısında bulun peze falan diye böyle. Ondan sonra Baba da bağırıyor. Taybin de tabii. Getirin onları. Kimse çıkmayacak dışarıya. Evet. Kapatın kapıları. Tayip gibi değil mi? <gülüyor> Tayip gibi. Taybin <gülüyor> <gülüyor> Tayip. <tayyip. gülüyor> ee... gibi olsa ya keşke. <gülüyor> Neyse. O fizik kafamızı alır. Eee işte eee Joffrey Ölüyor. nalları dikti işte. Bileşiniz. Nalları dikti. Ee, zehirlendi. İşte tabii. orada bir böyle koşturma sahnesi oluyor ama ondan bahsedelim. Sansa'yı çünkü bir geçen bir önceki bölümde Sansa'yı işte o şeyin e, sarhoş evet. herifin alıp götürdüğünü hani benle gelin dediği kısmı bir çok az görüyorduk. Hı -hı. Şimdi burada işte birazcık böyle sanki öne almışlar gibi olmuş. İşte bunlar bağırıp kapatın kapıları bilmem yakalayın onları falan derken yine gösteriyor. Alıyor hemen benle gelin Sansa'yı diyor. Sansa'yı böyle şehirdin içerisinden böyle ara sokaklardan bilmem Kaçırıyor ve bir sandalı bindirip denize açılıyorlar. Evet çok güzel yani orası bu biliyorsun şey gerçek bir şehir. Evet. Adını hatırlamıyorum ee, şu anda ama hani çok güzel bir yer Dubai orası. Dubai diyorsun ya Dubai değil. <gülüyor> Değeli bir şey işte lan. Du Dubrovsk neydi? Bilmiyorum Avrupa'da bir yer anladım Bulgaristan kadarıyla. Bulgaristan falan değil. Yugoslavia öyle yani şey çok. Anladım. Bize siz gidilen bir yer işte ya neydi herkes gidiyor tatile. Of unuttum şimdi adını. Neyse evet, tamam orası. Güzel bir yer. Böyle şey şehir içi çekimler evet, yapmışlar. Evet. Güzel dar e, sokaklar vesaire. E, ondan sonra işte sis, birden nasıl sis olduysa. Evet, o sis <gülüyor> ilginç var, değil mi? Bir anda bir anda sonra, sis oldu. Sis bas bas sisi bas. Denizde, denizdeymiş gibi çekiyoruz. <gülüyor> ondan sonra tekneye çıkınca tekneye çık, Ya o kısma kadar çok güzel. Little, little finger. Evet bu da ağır spoiler. Herhalde bu bölümün en ağır spoiler'ı aslında Sansa'nın kime kaçırıldığı veya Sansa'nın nasıl, ne yaptığıydı. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Hani bizim için çok büyük spoiler değil de. Kitap okumuş olanlar için çok büyük spoiler değil de. Ya benim, ben tabii okuyalı çok oldu. Ötekileştirmenin arası ah, yapıldı. Evet. Işte biz kitap okumuş olanlar ve siz kitap okumuş olanlar. <gülüyor> evet, ben şimdi kitabı okuyalı bayağı oldu. O detayları da ben unutmuşum demek ki. Bir detayı unutuyorsun. Ama nereye gidiyorduk. Gidiyor, benim, benim hatırladığım kadarıyla... Tamam mı? Yani ben yanlış hatırlamıyorsam ee, bu şey Joffrey'i zehirleyen şey Tyrell'ler. Evet. O büyük anne. Evet. Tamam mı? Çünkü o veriyor diye hatırlıyorum ben o zehirli e, kolyeyi moli neyse ne boksa. O Hayır veriyor. kolyeyi şey veriyordu e, o herifin adını unutuyorum işte o full full mu veriyordu? Emin değilim. Full veriyor, full, full veriyor ama onu kitapta yani o işte alın size sizi çok daha sonra önem veriyorum diye bir tane hediye veriyor kızla. Kız da sansın zaten Ezing Böyle her yerde ama yani sonuçta birine net... güvenmeye çalışan bir kız olduğu için. Hayır, hayır, neticesinde işte Geoffrey'i zehirleyen büyük anne diye hatırlıyorum ben. Ya, tamam. Mı? tamam Çünkü da, sen büyük annenin ama... verdiği bir hediye üzerinden kopartıyor zehri koyuyor falan diye hatırlıyorum hayır, ben. Şimdi şöyle bir bakarım. Şey açıp bakarım, bakman lazım ee, ve karışıyor. Şey, e, Littlefinger aslında orada hani hazırlıklı kendi hazırlıklarını yapıyor ama e, hani Tairler onu hani e, zehirledikten sonra Joffrey'i e, kızı kendi e, mahallelerine kaçıracaklardı. Evet araya giriyor evet. ve o kendi şeyini e, kendi kaçırıyor evet. gibi bir durum vardı diye hatırlıyorum. Gibiydi, şimdi galiba. Bunu açıp e, araştırmam lazım. Bakmak lazım Bakmak neyse lazım. Ama, ama yani hani, burada güzel özetlemişler. Evet o e, güzel gayralleri mesela o, o, o şeyden çıkarmışlar yani suikast girişimi olayından. çıkarmışlar derken tam çıkarmış değiller. Hayır çünkü suçlu gerçekten onlardı şeyde. Ya güzel söylüyorsun da kitapta, kitapta. bunu çatık diye söylemiyor ki. Onu da zaman içerisinde sen öğreniyorsun. Yani direkt ondan sonra kitapta Sansa'ya gidip vermiyor ki o şeyi. E, boynuna astığı ıvır zıvırı. Yine o adam veriyor diyorum sana ya. Hayır hayır. O adam ona heye O adam veriyor. başka bir şey veriyor. Sansa bilmiyor ki boynuna asılan bir hayır. şey olduğunu. Hayır hayır. Bak boynuna asılan bir şey olup olmadığını bilmiyorum. E, hatırlamıyorum ama bu e, şeyin bir muhabbeti var orada. Hani geçen bölümde de vardı işte en güzel kolye bilmem ne ya, falan tamam, filan evet, muhabbeti. Biliyorum. O muhabbet sırasında kitapta şey, hani tamam e, hani en güzel kolyeyi ben e, torunuma veriyorum ama sen de bunu tak gibilerinden yaş teyze Sansa'ya bir şeyler veriyor. Valla, you know, yani translation yani şu an. A açıp bakmak lazım. Neyse, eee... Bizim ama teriyon... beni burada çok rahatsız etmedi. Yani Tyrell'lerin orada engellemesi yapması falan filan. Çünkü buradaki akışı güzel vermiş. Ee, onu aradan güzel çıkarmış. Yani çünkü şöyle bir şey var. tabii burada adamların sonuçta çektikleri şey 10 bölüm olunca bazı detayları biliyorsunuz 40'ye yani. geçiyorlar. Ee, ne ama şey e, götmeme göstermeyi <gülüyor> Götmeme görmek lazım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey ne diyorduk? ha Bizim tabii e, Tyrion dayımız eee hapistelerde şiiriyor. Evet o da hapiste girmiştim de. Evet. Bu arada şeyi tam anlatalım. Eri Sansa şu anda Little Finger'la beraber evet. hale geliyor yani Little Finger merse bütün işin arkasındaymış o adam da para peşinde aslında buna yardım ediyormuş işte böyle bir ne derler sor işte şövalye ruhuyla yapmıyormuş o işi yani yani halbuki öyle tanıtıyor kendini Shovale'im işte sizi kurtaracağım Sansa bilmem ne falan fiksen Sansa da gerideki Allah'ı olduğu için şey işte hemen kanıyor biliyorsun beyaz attı prens peşinde koşan bir salak. Sansa ya Evet. işte o da böyle o. Ona kapak oluyor Little fingerda neydi 10.000 lira mıydı ne istedin sen bir 10 bin bir şey istiyordun getirin parasını böyle çat diye ağzına oku 10 bin liraya öyle onluk bir atış yapıyorlar. Evet ve <gülüyor> yan ağından giriyor. Böyle. Yan giriyor. Oradaki tabi mantık ve evet, açıklamada güzel. Evet güzel, güzel iki tane ok sahnesi vardı bu bölümde. Evet vardı. Bir tane de Violent'lerin enseden çat diye çat, çaktığı bir tane ok evet, var. Ama o çok acıktım sahnen lan. güzel değil o. Aynen, güzel Yazık oldum. Çocuk babasıyla konuşurken arkadan çat diyor ki ok ölüyor lan. Ha, orası öyle de güzel. <gülüyor> yani güzel giriyor Şah. Aslında bu, bu bu bölüm bayağı şeydi. Ee, ne derler? Projector <gülüyor> şey <gülüyor> ee, Şeyde de Anadolu yakasındaki saniyede herif ata şey fırlatıyor ha. ya. Bıçak fırlattı. Çat gitti zaten. Aynen. Bence o herifi değiştirdikleri iyi olmuş. Değil mi sanki? Evet. Bu adam, biraz, bu adam biraz şeye benziyor lan. Çünkü bu adamın biraz böyle gerçek bir insana benziyor. Anladın evet, mı? Evet. Ayakları yere basıyor. Aynen. Diğeri böyle şey gibiydi. Diğeri o, sanki set... pezevenk, pezevenk gibiydi. Böyle yandan bulmuşlar getirmişler. He böyle şey e, sarışın böyle ha, kız gibi bir ha. oğlan. E... Ama ben mesela şeyleri birazcık daha detaylarını verselerdi hoşuma giderdi. E, bu... <gülüyor> Anadolu yakasındaki eliflerin böyle garip garip huyları var. İşte ne bileyim saçlarına acayip bir şekilleri falan sokuyorlar. İşte boyuyorlar bilmem ne. Evet. Şey. Çünkü bu döviz sahnesinde kitapta şey var. Ee, o adamın işte tasvirinde. işte Evet. Saçları böyle kuş gibi miydi neydi? Böyle bir He. ıvır bir şeyler yapmıştı. Mesela Daryon'un da işte mor saçları var aslında Aha. böyle bilmem ne. O tür detayları yani birazcık daha makyajdan kısmışlar. Evet. Bir de e, hani şey surun üstündeki insanların olduğu sahnelerde birazcık şey sırıtıyordu. Mesut. E, set sırıtıyordu. E, onu da söyleyeyim. Anı <gülüyor> ya zaten böyle bir şey söylemesen öleceksin değil mi? Yani Abi birazcık tut kendine söyleme ya. Niye? İzhan söyleyecek. Sesini ses sütültüyordu. Ama ne kayıp? Sanki şey, parası cebinden çıkıyor. Yani herifler yapmışlar işte gayet güzel set yapmışlar. Bilmem ne yapmışlar. Zaten 3 saniye çekmiş. Yani başka bir şey çekmemiş. 13 saniyede ne kadar görüyorsun? Sen adamlara bak. Sete ne Allah'ım ya. Sütültüyordu. Herif ton milyon para yatırmış diziye. İşte. Gıcık. Neyse. Artı 1 yapsalarmış. Hadi lan. Ee, neyse şeye geri dönem little finger little finger little finger, finger little orada çok güzel tabii kendi e, şeyini konuşturaraktan sansayı canım benim sen merak etme diye poh pohladı bir güzel evet yani. orada da tabii böyle e, poh poha açık oldu ondan ki. sonra neler olacağını e, biz biz <gülüyor> biz biliyoruz ama siz göreceksiniz herhalde little Zekin, finger olacak bu sezon görülen mi bilmiyorum Bence bu sefer sezona... uzağa giderler miyim mi Möme? Bence var ya bundan bu noktadan sonra sansa geçer. Sansi bence de görmeyebiliriz yani <gülüyor> bu, bu <gülüyor> noktadan sonra. <gülüyor> görmeyebiliriz. Bundan bir sonraki sahne işte Tyrin vardı bir sahne. Yok şeye geçti. Ee, Oberne. Oberne değil. Joffrey'n işte sonra şeydeki kiliseldeki kiliselik sahnesine geçiyor. İşte evet. ölmüş yatırmışlar böyle. Hediye da kucağına yatırmışlar sala. Aslında işte babası işte şey annesi böyle. Oğlum aslında ha, var şey, ya o Taywin'le şeyin e, Tommen'in Tommen sahnesi, sahnesi çok güzeldi. güzeldi. Çünkü aslında hani e, kral olması gereken evet, kral o. olacak malzeme Tommen'di. Daha doğrusu şekillendirebilecek bir kral Tommen yani. Hayır yani şey sapık değil en azından. Sapık değil, söz dinliyor. Laf dinliyor, kafası, kafası, kafası ağız çalışıyor. çalışıyor ve iyi niyetli bir adam. Evet iyi niyetli ee, ve babasıyla da evet. yani babası derken dedesiyle de aslında iyi anlaşıyor. hani e, yani, dedesi laf saygı geçirebileceğine duyuyor yani, biliyor. Ha, saygı duyuyor aslında. Efendi çocuk. Aynen efendi çocuk. Ha. Annesinin çok da şeyinde değil, etkisinde evet. değil. Yani... Ee, yani Joffrey ama, değil yani ha, Joffrey an, an, değil, evet. anti Joffrey. Ama o sahne hakikaten çok güzeldi çünkü şu açıdan çok güzeldi. Tywin karakterinin hani ne kadar kuvvet güçlü bir karakter olduğunu, e, ne kadar iyi bir ne diyeyim politikacı mı artık? Evet. Adama? Manipülasyonu ustası yani. Evet. Yani herifin hakikaten böyle hak etliyormuş. Yani her türlü. Hayır ama yani şu şu çok güzel. Konuşunu hak eden bir adam. Hem yani hakikaten herif. Ya yani şunu görüyorsun abi. Yani bu bölümde özellikle. Tamam mı? Hani Littlefinger'da diyor ya. Biz burada herkes yalancıyız. Evet. King diyor. Standing'de herkes yalancıdır. E herkes herkes herkesin Aynen. cebinde eli yani. Aynen. Tamam mı? Ve bunu bilerek yaşıyorlar. Aynen. Ve bunu çok iyi kullanıyor herkes. Tamam mı? İşte maksat elini kuvvetli tutmak. Ha. Herkesin cebi, eli diğerinin cebinde. Yani Littlefinger oradan işte bir şey yapıyor. Aynen. O tek taraftan. Ona çok, iyi, ona çok var. çok işte Tywin var, Tyrion var, var. Serseyi anladın mı? Cersei işte. e, var, cersei gerizekalının önde gideyim evet, zaten. Ama olsun o zaten var ya, o bundan sonra bir derlenme moduna girecek. Ha. O yüzden ama işte diyorum ya Tywin karakterini çok böyle insan seviyor yani. Ama yani, Tywin de, karakterini e şimdi bu kadar güçlendiriyor olmalarının başka bir sebebi var. O gelecek yani yakında o, göreceksiniz onu böyle. Ee. Onu da göreceğiz. Ee, ee. Ama işte ben çok beğendim hakikaten o sahneyi de. Evet. Ondan sonraki sahnede. <gülüyor> Geri zekalı Joffrey ölmüş bana ne lan yani keşke hiç doğmasaymış der gibi aldı çocuğu gitti yani. Aynen. Annesi biraz böyle şey yaptı no, ama. Ne yapıyorsun baba dedi. Ee, ama Ondan hiç kapıyı içine... kaldıramadı Ona laf söyleyemiyor çünkü babaya. Evet, söyleyemez. Ağzını çöktü. Tabii. Evleneceksin lan o ip dedi. He. Bağırdı çağırdı. Sonra e, Jamie geldi. <gülüyor> abi Jamie de akıllanamadı ya hala. Yok Jamie akıllanacak. Adam olacak. Ama o herif tek elle bile. o <gülüyor> istediği kadar tek olsun abi yani. Duvar gibi erif yani tab tamam, duvar gibi ama sen tek öyle tuttu mu öyle bir güzel şeyin dibine yatırdı. Abi orası o saniye biraz böyle yatırdı. garip bir sahneydi. Bir tarafta böyle şey e, şey e, hayır ta, bir tarafta şey işte bir kilisenin içindesin. Ha kilise. Ondan hemen, hemen dibinde ölmüş, ölmüş çocuğum var. Ha şey ensest ilişkinden yani doğmuş doğmuş doğmuş. ilk hani oğul. Günahın. böyle günah böyle bütün ne kadar günah varsa aynı anda bir saniye. Aynen. <gülüyor> Çok Güzeldi evet. Tabii inanılmaz paçavra yedikleri için biraz zor oldu ama. Evet. Bir güzel oh. Evet. Bir şey. Bir güzel bir sahnede yaşadılar. Evet. Bu nedir? Grieve sex. Grieve <gülüyor> sex. Ya da şey ne var? Ne no. Hate fuck. Hate ne? fuck. Hate fuck. Güzel mi şöyle diyor. <gülüyor> Bu sahneden sonra nereye geçtik? İşte şey. A... Oberne'e mi geçtik? Oberne'e mi geçtik? Ariye ne geçtik? Ariye geçtik? Araya geçtik? geçtik sanki. Ya Senden bilmiyorum, hatırlamıyorum. Neyse Ariye sahnesini anlattım. Ariye sahnesi bu bölümde bir Ariye sahni Ar konuşayım. Araya sahnesi vardı. Ee, o da işte hayatın gerçeklerini öğrenmeye devam ediyor. Evet. Orada benim en sevdiğim laf şeyin e, Hound'un söylediği e, Hani böyle kafanı böyle çalışmaya devam edersen o senin bütün ka şey kafası alınacak star kalmayacak mı? Böyle bir laf ediyor ya. Hayır, şey diyor. E, sen e, bunları anlayabilmen için daha kaç tane Stark'in kafasının bu, bu, alınması gerekiyor. Bu anlayabilmemiz için evet, daha, hayatın böyle olduğunu anlayabilmemiz için daha kaç tane Stark kafası gitmesi lazım falan diyor. O güzel bir saniydi. Ee, yani şey, e, e, Bravo's göndermesi vardı orada arkadaşlarım var dedi. Evet. Ee, bravosu bayağı gönderme yaptılar bu bölüm. Tabi. Çünkü şey tarafında Stanis tarafında da yaptılar. Evet, Bravo's olayı Hatta vardı. Stanis tarafındaki Bravas göndermesi ilk sezondaki e, Arya'nın Kılıç Ustası'na göndermeydi aslında galiba. Çünkü El, El neydi? O herifin adı Elia mıydı? Hatırlamıyorum. Elia Eli miydi? Bir şeydi ya işte. Ondan sonra ona böyle direkt sanki onun ismi geçiyordu. Böyle anladım ben ee, Kitap bir tane. Evet evet. Davos işte yani yaz, kitap, okuma yazmayı öğrenmeye çalışıyor ya. Evet. Şey e, ne diyorduk? Ha tabii Arya... E, ile Hound e, teyzesine giderken işte yolda e, bir, bir çiftçiyle karşılaşıyor. Evet. Ve orada işte Arya'nın şey skill'ini evet, yeteneğini Kurnaz, görüyoruz. E, Bild'in rogue yani artık e, Arya. Evet rogue hakikaten. Böyle e, şey hırsız mırsız havalarında hani işte iyi manipülasyon yapabilen, kendini kullanabilen aslında biri olarak böyle görebiliyoruz. Orada bir level up oluyor level up. Evet. Hemen iç şey veriyor ability. <gülüyor> sonra stats e veriyor. Stats. <gülüyor> Statsable ability var. Eee tabii Hound'un da ne kadar hala öküz oldu. Hound bir hayvan. Yerel <gülüyor> çok öküz ya evet. ama işte hayatta kalmakta hep şey. Fenem bir ni ni dostlar? Evet. Ben şey açısından seviyorum ya. Yani mesela onların da sahnelerini çok uzatmıyorlar. Yani, Çünkü normalce yolculukları normalde o uzun, uzun çok daha. uzun hakikaten ya ee, ama önemli kısımları doğru alıp doğru bir şekilde yansıtmayı başarıyor tez ondessinde. Arya'dan sonra bir Stanis e, bölümü var. Stanis bölümü. var. Stanis de Davos'a çatıyor. Hadi arkadaşım nerede askerler? Hani beni kral yapacaktım falan. Yok o işte şey e, işte e, Sülük olayını ha, tekrar sülük... Hatar, hatırlatıyor bize. Evet. Biz o çocuk nereye gitti ya diyorduk. Onu bırakmış. Evet öyleymiş. öyleymiş. Ee, yani geçen sezon muydu sülük olayı? Geçen sezon. Geçen sezondaki sülük olayında işte... Sülüğe üfürdüm attım ateşe ha, bak şey, öldü falan işte, Abimin piçoğlunun üstüne 3 tane sülük bıraktım kanını emdi. Onu ha. da ateşe verdim muhabbeti vardı. Bir tanesini şey... E, e, Joffrey gitti işte. İşte Joffrey için bir tanesi Robb Stark için bir evet. tanesini de şey e, Greystone, diyeyim, Greystone için diyeyim. atmıştı. Rob gitti, Joffrey gitti, e... Grayson da gitmiş galiba. Greystone gitti mi hatırlamıyorum. Ama orada daft diyor ya e, şey tarafı diyor? kim diyor onun bir yerde söylüyorlar onun bölümde. E... Hayır yine Stanis istiyor da öyle bir şey. Tam Hayır diyor şey onu, diyor. diyor. E, Tomale konuşuyor ya şey. Ha. Orada mı söylüyordu ya Tywin Ondan sonra işte şeyler karıştı. Yok. Ya kimle konuştu ya o biri? Ha, benle konuşurken söylüyor ya. Ne diyor? İşte bizim diyor. Ondan sonra işte Tyrell'ler bize işte yardım ediyorlar diyor. Ondan sonra işte Kuzeyde de Kuzey karma karışık zaten diyor. Kimin ne oldu belli diyor. E diğer tarafta diyor işte Greyjoy'lar birbirine girmiş durumda diyor. Sonra Rebellion var Greyjoy'da diyor. Hayır ama Greyjoy Rebellion'ını hani onlar kendi krallıklarını ilan ettiği için mi, mi diyor yoksa ben orada çünkü öyle bir detay hatırlamıyorum. Hmm. Duymadım gibi. Ben belki öyle anladım çünkü heryezi o belli değil orası. Greyjoy'larda hem babanın öldüğü ile ilgili bir şey e, duymadık, değil mi? Duymadık sana ama ben sanki görmedik. Ilk, ben sanki bir önceki sezonda öldü mü? gibi. Yani neyse, öldü Neyse işte üç tane evet, sürü atıyor üç tane, üç tane hani, kendini kral ilan etmiş. üç tane e, bunun karşılığını kararı. alıyorum diyor. Evet. Davası <gülüyor> diyor ki tamam diyor şeyin büyüsüne inanıyorum Hı. diyor. E, Red işte anlı söyle Kırmızı. Kırmızı doğrusu. <gülüyor> Kırmızı doğrusu bunun. <gülüyor> ee, onun büyüsüne, büyü gücüne inanıyorum. Ama biliyorum ki savaşlar büyüyle ve profesiyle kehanetle değil askerlerle kazanır falan. Diyor. Tam ee, ya. Tam değil şey. O yüzden bizim asker bulmamız lazım falan filan diyor. O da diyor ki param yok. Nereden bulacağım asker diyor. Veya işte kimşeyle O da e, kızıyla muhabbet ederken. Bir anda ding jeton düşüyor böyle. Ding, para jetonu. Evet. Ben, düşüyor böyle. Ve Braavos'a Evet. Iron Bank. Bank. Bravo. Guild Investor bütün parasını hefler veriyor. Hakikaten. Çünkü abi ben bu işi anlamıyorum. Bu Westeros'ta parayı nereden buluyorlar peki? Çünkü yani hani paranın döneceği kesin belli. Anladın mı? Yani böyle işte hani bir şekilde para ganimete alamıyorsun. Çünkü herkes bok durumda zaten. aslında o kadar bok durumda değil yani herkes. Şu anda e, Kuzey şey... Kuzey bok gibi tamam mı? Şey bok gibi. Ya yani orta kesim ve e... Batı taraf bok gibi. Evet. Tamam ama şey e, orta alt kısım ya orta batı orta doğu kısım şeylerin olduğu e, sen söyle. Tyrell'lerin olduğu evet. Highgarden. Ondan sonra Dorn evet. güney. O taraflar iyi. Bir de tarafı iyi. Yani Lannister'lerin. Ona yani başkent duruyor ya. onları daha hiç görmedik. Yani Casterly Rock, Rock tarafında yani bir şey yok ama e, şey e, orayı görmüyoruz zaten. He. Ee, ama hani en sonunda böyle sanki bir para muhabbeti var ya ortalıkta tamam mı? Ama o para hiçbir zaman aslında böyle görmüyoruz ya filmde. Yani bu paranın suyu nereden geliyor muhabbeti? Yani <gülüyor> dümenin Casterly, suyu Rock, nereden geliyor? Casterly Rock'ta işte altın madenleri var. Onlar o yüzden ama. zengin zaten. Ha, ha. İşte Highgarden'ın şey var. Hogarden'ı var. <gülüyor> Highgarden'ın işte tarlaları ve bilmem neleri var. Yani şey tarım zenginiler. Doğu tarafı da işte ticaret artı şey var, şarapları var onların. Evet. İşte oradan zenginler. Bir de işte karşı taraflı Anadolu yakasıyla ticaret yapıyorlar falan filan. Evet. Böyle yani Kuzey zaten yani her zaman bok gibiymiş. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Yani start zamanında bile yani barbarların yaşadığı yerler imiş hep böyle ıssız, soğuk nüfus az yani toprakları aslında diğer e, yani bütün Westeros'un yarısı kadar ama e, nüfus yok orada da. Ya bir şey diyeceğim ben öyle bir öyle bir karakter değil ki sanki öyle. kitapta ya. Ben böyle hayır herif şey de hani savaşçı işte tamam böyle çok e, ne derler açık sözlü hani korkusuz falan filan da yani Hı. hani bu kadar böyle yatakta ondan sonra zevklerine düşkün bir adam. Hayır zevklerine düşkün ama hani bu kadar zevk abi zevk sadece yatak mı yani? Anasara... Şey ya, o içiyor, yiyor, her şeyi. Ya evet ama böyle bilmiyorum bana çok fazla sanki yatak kısmına veya işte sıra işte hem karıyla yani kaville sevişirim hem erkekle sevişirim şeyini çok fazla sanki. Ve... Ön plana çıkartıyorlarmış gibi geliyor dizide. İşte, karakteri ilginç kılmak için yaptıkları bir şey yani, olmuş. Evet, tamam hani karakteri ilginç kılmak için de hani sanki şey gibi duruyor. Bütün donlar ondan sonra her türlü herkese çakarmış gibi yani. Anladın mı? Hani hepimiz donların hepsi liberal olur. Çıkımıza düşürüz yani <gülüyor> istediğimizde koyarız, takılırız. havası var böyle bir. Yani var öyle bir şey ama. Yani ya mesela Dorne'da hiç... mesela kadınlar işte başa geçebiliyor işte. Hay tamam o var e, ona bir şey demiyorum. Çok öyle hani evet, şey evet. yapmıyorlar. Hayır, onun için bir şey demiyorum da hani ben şey konusunu söylüyorum ama bu kadar yatak düşkünü o, olma e, şeklinde dizide yansıması onu beni e, rahatsız ediyor. kitapta öyle. Abi kitapta karakteri odaklanabiliyorsun. Bunda karaktere odaklanamıyorsun ki. Orada odaklan, bunda, sen meme gördüğü için odaklanıyorsun E odaklanan <gülüyor> meme görüyorum of oh diyorum memeye bak diyorum Bir anda herifin kıçını görüyorum Sinirlerim bozuluyor yani Niye bozuluyor e, Benim oğlum? gibi anasını homofobik bir adam Olmuyor abi <gülüyor> bozuyor beni Yani tam ondan sonra Of diyorum şimdi Vay be karaya bak diyorsun Sonra gidiyor herifin kıçını şaplatıyor yani e, Olacak o kadar oğlum Bilmiyorum abi olmasın <gülüyor> Beğenmedim George abiye yazacağım <gülüyor> Böyle şey olmaz Kapatın bunları. <gülüyor> ya bırak ya. Yani neyse Olur ben aslında çok böyle önüne, onun karakterinin önüne geçtiğini düşünüyorum tamam mı o sahnelerin? Yani sonra biz hani karakteri ne yani sonuçta e, yesin içsin bilmem ne gitsin sevişsin falan. Hiç sevişme görmedik bunlar da. var bir sürü sevişme sahnesini görüyorsun. Ama bunda sanki çok önüne geçiyor. Yani her Oberlin'e sahne karının kıçından başlıyoruz ya. Anladın mı? Öyle. Yani böyle hani bunadan kış diyorsun. Sonra bir bakıyorsun aradan her karamboleden Oberlin çıkıyor yani. Hazırlıyor işte aslında. Ee... Biraz şey havası var sanki. Üç, i̇şte 300'deki anladın mı? Ee, ne? Pers kralının havası da böyle. Bilmiyorum. O etkiyi alıyorum ben şeyden. Yani şey birazcık da. da e, sen söyle. E, adam... Azimli işte intikam peşinde falan filan ee, ama en evet işte asıl onlara odaklanmak istiyorum ben mesela. Ama bir yandan da bunu yapıyor ki düşmanlarına bir zaf gösterdiğini yani şey düşmanları onun bir zaafı olduğunu falan zannetsin diye de yapıyor bunu aynı zamanda. Tamam abi çok ya abi bana dizi o dediğin gibi yansıtamadı. Yansıtamadı değil oğlum. Sen takılmışsın adamın götüne. Ya hayır takılmak değil oğlum. <gülüyor> Erifi, ben kafamda farklı canlandırmışım da o yüzden kitapta okurken. Neyse zaten e, Oberlin'in e, şeyine göreceğiz. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölüm ya da ondan sonraki bölüm olur. E, Tyrion'un davasında. Tyrion evet şey davaya şey ne derler? E, Tyrion'un davası babası gelip Tywin. Evet üç, üç jü, kişiden, jüri üç sürüden biri ol dedi buna. İşte karşında sana da güzel şeyler vereceğim dedi. İşte Hound diyor Hound işte. Hound'un abisi Mountain. Mountain'ı sana vereceğim. İşte çünkü o kız kardeşini öldürmüş falan filan. Yani biz Mountain'ı gördük mü lan? Dizide? mountain bayağıdır görmüyoruz. Çünkü herif şeyliyor böyle ya böyle güya. İşte dolaşıyor, onu öldürüyor, ha. bunu öldürüyor ama görmüyoruz ortalıkta. Bayağıdır. Mountain ya bu Hound'un ailesinde pislik aileymiş lan. <gülüyor> Herifin yani. Mountain var, Hunt var. Mountain çok fena bir piyak. Mountain da fena bir piyak. Yani, yani. Büyük olursan düştüğünde o kadar acır. Evet, işte. evet bu Obern tarafından işte böyle bir anlaşma yaparlar. Daha sonra sonradan da şey Tyrion tarafına geçiyordu işte. Hı -hı. Hapishanede Tyrion'u görüyoruz. Evet. Böyle ayakta mı oturuyor belli. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Pod geliyor. Evet. Ee, işte, Podrick. Podrick geliyor. Buna. Podrick ya aslında efsane adam ya. Yani. Evet değil mi? Evet. Bayağı ama işte hakkını verir abi canım zaten. Çünkü şeyin gibi işte şey gibisi e, e, savaşta kurtarıyor bu herifi. He. Ondan sonra işte bu babası bu... yapmıyor. <gülüyor> Bunları Todrick'in yaptığını babası yapmıyor lan. E, Podrick işte ödüllendirmek için şey e, Kerane'ye gönderiyorlar He. da bütün kızlar beleşe seviyor evet, bu herife falan. Ne yani. yaptın falan. <gülüyor> çok iyiydi yani. yani Podrick iyi bir karakter. Podrick Güzel ya benim de bir Podrim olsun. ister biraz salak bir çocuk ama olsun. Yok ya. Saf, yani. Iyi, iyi, yani. Orada yani. güzel bir işte sohbetler oluyor onların. Tabii tabii. Ya yani arasın aralarında aslında en insancıl e, Lannister'ın Tyrion olduğunu Görüyoruz aslında yani, bir evet. Boyundan büyük Tabi. Yani tabi e, tabii şeyi sordu, bilmiyorum dedi. Ondan sonra yakında görecek şeyini. Ha şeyin ne olduğunu evet. Onu merak ediyoruz. E, o şu anda kurtuldu diye biliriz artık. Evet, umuyor. Ee, kimsenin yanında kalmadığını işte tabii ki gördü. Yani Podrick'e bile bazı şey teklif etmişler. Gel yani. an Tyrion hakkında şey yap. Sana sörlük verelim demişler. Sana sörlük verelim demişler. seni şövalye yapalım evet. demişler. Bakalım inşallah. Podrick bir şey olmaz yani. Podrick şey olmaz ya. ya. Anladım sonra o da Payne ailesi de aslında şerefsizlerin önde giden ailesi değil mi abi? Ya şerefsizlerin önde gideni değil de e, Payne ailesi aslında iyi bir e, aile ama... Evet ama o ağzı kapalı şey... İşte bir önceki... Cellat değil miydi o? Evet yuk? bir önceki herif e, yani dayısı galiba Aynen. şey Podrick'in. O bir önceki en son Targaryen kralına evet, hani, evet, hizmet, ede. hizmet ederken ona bir laf söyledi diye dilini Dinle aldı. Almış, evet. O yüzden ondan sonra da öyle. Celal'daki. Evet. Podrick iyidir Podrick. Podrick fena değil işte. <gülüyor> Tyrion'da tek başına kaldığını tam olarak. O zaman. Bu, <gülüyor> bu arada bu e, arada George R. R. Martin'in hani e, West, şey e, Westeros'un tarihçesini anlattığı bir kitabı yayınlanıyor. Evet evet. Ee, ve orada aslında ejderhaların ne kadar büyük olduğunu gösteren bir tane resim var. Öyle mi? Evet. kapağı yani. resmi. Yani e, bildiğin şey gibi. Yani sen kendi vücudunu ejderha ölçeğinde düşün. Evet. Üstündeki adam baş kadar <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> bu kadar o o o derece büyüyorlar yani. İyiymiş. Ya aslında bölüşüp her birine bir eşdere bindirmek zorunda değilsin yani. Aynen, Otobüs aynen. gibi 400 aynen. kişi Aynen. Aynen. Bütün orduyu ecdaraya bindirip getirebilirsin yani. <gülüyor> aynen. bu, herif, bu yukarıdan ejderhal... barakabilsin adamlar. Ne yiyecek lan? Malayım yarısını yer. Chingiz Han'ın giyer abi. Bir, land... bir oturuşta. Ha, Ki o ha yani bir oturuşta hadi 3 kişi 3 eşe. İşte o kadar köleyi servis bırakıyor ya. <gülüyor> ne yiyecek? Köle yiyecek. Yani ne yiyor lan bu e, ejderha var? Ejderha şu. yemiyor olacaksınız. <gülüyor> Bilmiyorum abi ejderha var, ne yapacaklar. Oraya gelene kadar ama. Bu arada şeyi söyleyemeyiz. Ee, Cersei, Jamie'den Jamie ona böyle şey yapmadan önce. E, Tyrion'u öldürmesini istedi. Evet. Öldür onu dedi. Hı -hı. Öldürmezsen o yine böyle lafla dolanbazlıkla bu işten sıyıracak kendini dedi. Onu öldür falan dedi böyle. İşte öldürürsen sana veririm dedi. Demedi de. Ya yani demedi ama ima etti. Eee Jamie de sen istesen de istemesen de ben onu alabilirim. <gülüyor> <dedi. gülüyor> Bana koşul verem şey yapamazsın dedi yani. Ee, Söylendi ama. Ha söylendi. Ne sen. ne lan ne şey? Ben var ya o söylseyin başına gelecek olanları e, hani görmek istiyorum bir an önce. Ha ben daha çok bilmiyorum o yüzden. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o kızma kadar okumadım belki Yani söylseye olacak olanları okumak istiyorum ha. hakikaten. Her yani şey izlemek, Gör, izlemek istiyorsun. İzleriz da inşallah. Güzel şeyler olacak söylseye. Şey. Bu yüzden aslında şey çok ilginç. Tyrion da dedi ki bana P poda Jamie'yi gönder bana dedi. Jamie ile konuşmak istiyorum dedi. Onu herhalde onunla konuşabilirler. Çünkü kimseyle konuşmasına izin vermiyorlar falan filan. Evet. Ee, bakalım işte Jamie ne konuşacaklar? Jamie'de Jamie de Jamie ile konuşacaklar. Kesin Ondan kararını sonra... vermiş görünmüyordu en azından. Hani <gülüyor> ben nasıl öldüreceğim kardeşim karşıma falan. Çünkü aslında Jamie de Tyrion'ı biraz seviyor herhalde. herhalde. İşlerimde yani en James, çok seven. E, Jamie seviyor aslında Tyrion'ı da. E, işte böyle e, yani bu bu olaylardan sonra e, Teryan tamamıyla ailesinden kopacak yani. Bakalım nasıl kopacak. Onu da hep beraber bir dahaki bölümlerde izleyeceğiz. Şeyi son olarak zaten oradan sonra Anadolu lakosuna geçti. Arada bir şey atladık mı ya? Ha, arada bir şeyle bir sahne vardı, onu atladık. Ne? Bu ıı, Tyrell tarafının bir sahnesi vardı. Ya, hani anne çalıştı. ben ne yapacağım falan dedi. Anne anne anne. Evet anne işte ben. Baba baba, babaanne babaanne anne. Babaanne. Ne baksın anani. ben ne yapacağım dedi falan. O da işte dedi ki bana da aynı hani şeyler olmuştu. Ne yapacağım işte. Yok ya bak biri gider biri gelir. Biri gider dedi. biri gelir. <gülüyor> evet. Bu işler böyle dedi. Ondan sonra e, öyle bir sahne vardı. Evet, kraliçe olacaksan koca ihtiyacım vardı. Wall tarafında bir sahnemiz vardı. Wall tarafında bir sahne vardı. Aa, orada da ne oku, oldu? Oku çattılar çocuğun ha. babasına. İşte şeyler, wildlingler köylere falan saldırıyorlar. Evet. Wall etrafındaki. E, işte The Wall'dakilerle ne bokuyeceğiz, ne bokuyeceğiz diye düşünüyorlar. Bir yandan da Sam, işte e, Gilly'ye... İşte e, kaleden çıkartıp. Ha, güya salak koruyacağım diye şeye götür En yakındaki kerahaneyi götürdü. Kerahane kasabasına götürdü. Ondan sonra yani o da ne olacak bilmiyorum. Ben mesela onu da hatırlamıyorum kitapta. Neyini hatırlamıyorsun? Ee, onu alıp o kasabaya götürdüğünü hatırlamıyorum. Ben çünkü direkt şeyi hatırlıyorum. Bu okla vurulduktan sonra e, geliyor ya. Hı -hı. Lord Snow. John Snow. O geliyor. O geldikten sonra adamların işte saldıracağını haber veriyor. Wildington'i. Ondan sonra onlar işte hazırlık yapıp Wildington'in saldırısını işte şey yapıyorlar. Gelip sükürtüyorlar. Sonra da işte bebek ne olacak? Ne ne olacak? İşte bu, ondan sonra işte öyle mi o, olacak, daha olacak? daha sonra. Tamam işte. O Stanis geldikten sonra. O tamam de işte de. O, o ne yani aradaki kız çocuğu alıp işte Town'a götürdüğü şey falan mesela hatırlamıyorum ben. Yine orada hızlı geçmişim demek. Varsa da. da. Ya da öyle. mesela şeyi de hatırlamıyorum. Neyi? Aa gidip şey öldürmeliyiz diyor ya. Johnson'a. E, bu Crestor'ın. Crestor, Crestor miydi? Neydi? Hı. Hani oradan kaçıp geliyor iki kişi. İşte o traitorlar orada binden hani falan diyor. Bu da aa o zaman gidip onları öldürmeliyiz. Yoksa öğrenirmez. Anasıl bizim aslında kaç kişi olduğumuzu, gerçek güncümüzü falan filan muhabbeti yapıyor ya. Mesela onu da hatırlamıyorum. Yani şimdi tekrardan oradan çıkıp. Mensin şey e, Crystal'in yerine gidip oradakileri öldürüp geri geldikleri tarzı bir şey hatırlamıyorum mesela ben. Ee, ya da öyle bir şey niyetleniyorlar da sonra yapamıyorlar mı acaba? Ben de tam hatırlamıyorum. Mens geldiği için direkt kapılarını. Ben de orayı çok net hatırlamıyorum da yani e, işte Mensin savaşı'nı bu sezon görecek miyiz e, bilmiyorum. Belki son bölüm görürüz. Çünkü Olabiliriz bu, bu yani. yavaşlıkla, yani o Davos tarafındaki, Stanis tarafındaki olayların yavaş gelişimi e olsun. Şimdi Davos'a gidecek iki saat Iron Bank'e başvuracak. Iron banktan işte para gelecek, Yuan'la asker mi ne bok yiyecek falan O alternatifle değerlendirene kadar bu adamlar en sonunda bir ihtimal sezonun e, işte şöyle yapalım, böyle yapalım demeye başlayacaklar yani. Hani böyle biraz şey, muallak ne yaptıkları. O yüzden bazı şeyler bir dahaki sezonda kalabilir ya illa ki canım yani evet. daha iki kitap var ama e, yani benim şu anda en çok görmek istediğim şey aslında şey e, bir e, Anadolu yakasındaki ne olacak ha, savaş ki aslında orada çok büyük de bir büyük savaş bir savaş olmuyor zaten e, ondan sonra şey e, yani nereye kadar gidecek çünkü orada bir sürü olay var aslında evet, evet. <gülüyor> o taraftaki de, gelişim ha, ne olacak Stalinist ne zaman kuzeye gidecek evet. olayı bir de bir de ne Walking ne Dead olayı ne zaman olacak? Ha, oh, evet. İşte bakalım bilmiyorum ki. Yani biraz yetmiyor tabii <gülüyor> izlediğimiz bölümler bize. Evet. E, çünkü böyle izliyorsun, izliyorsun. bir anda böyle ne bileyim sinemadaki 10 dakika ara gibi anda sinir bozuyor yani e, o her şey girmesi. Aslında bu şey internet alemindeki ağır spoiler bakışı yokmuş <gülüyor> işte. Biriktireceğim abi o bölümü ve açacağım bir gün. Akla akla yaz diyeceğim böyle. Oh diyeceğim. <gülüyor> Rahat Ondan diyeceğim. sonra da 9 ay bekleyeceksin. Ya zaten 9 ay bekleyeceksin ki. 9 ay beklemen zaten şey değil. 9 ay beklemek sonrasın zaten. O önemli değil ama tek seferde oturup seyredersen bütünlük oluyor ya. Böyle bir hmm. güzel olacak. Ben ilk sezon öyle yapmıştım. İşte öyle yapabilmek aslında gerekiyor. Yani Game of Thrones tam öyle bir şey. Aslında keşke mesela HBO ilk, ilk şey deyip tamam mı? Ee, Netflix gibi. Netflix ilk denemesini bununla yapsa. Çoğat diye bütün bölümleri verse de biz de oturup sessek, rahatlasak, oh desek ne güzeldi be falan yapsak böyle bir dana orgazmı yaşasak mesela. Yani bilmiyorum. Çünkü böyle demin ediyorum işkence oluyor ya. İşkence yani. Hayır, şey de çok kopuyor aslında. Ee, hikaye bütünlüğünü de araya bir hafta bile girmesi işin atmosferini bozuyor. Ya, o biraz öyle de ne bileyim sonuçta e, <gülüyor> adamların iş modeli belli, şeyi belli. <gülüyor> ben anlamam arkadaş iş modeli falan. Bilmiyorum yani... E... Sen setteki şeye takıyorsan ben de bunu takıyorum. Tak abi ben bir şey diyor muyum? Niye demiyorsun? <gülüyor> <işte. gülüyor> <gülüyor> tak. Evet. Yani mesela ben e, Sherlock'u da öyle yapıyorum genellikle. Ama bölüm... Sherlock daha değişken da işkence. Sherlock zaten. üç 3 bölüm, bölüm izliyorsun. ama iki 2 sene bekliyorsun. Abi 3 bölüm de onun bir bölümü 2 saat falan sürüyor ama. Film yani, gibi zaten. 1,5 saat falan sürüyor. E tamam bunda... <gülüyor> Üç bölüm. Hadi her bölüm iki saat altı bölüme de kabul ediyor. Yani tamam, yine dört hiç. bölüm eksi. Olsun. olsun. <gülüyor> onda bir de iki sene bekliyorsun. Hani bölümlerde bir kendi içinde bölümün bir bitmesi var yani. yani bir bölüm oluyor, bir şey oluyor. Bir peşinde koca falan filan. O bölüm kendi içinde bitiyor. Bir ikinci bölüme geçtiğinde onda da kendi içinde bir hikayesi var falan filan. Bunda öyle değil ki. Bunda devam eden bir dana gibi hikaye var. Ondan sonra ve hani sen onun şeyini kopukluğunu yaşıyorsun. Abi istediğin kadar kopukluğunu yaşa. Daha kitabı büyütmemiş ki. Yani elinde ya, sonunda. Ya tamam onu ben de biliyorum de, tek seferde versinler abi. Netflix gibi yapsınlar. Netflix gibi. Netflix'in gözünü yiyin. Oğlum benim. Netflix gibi tek seferde verirlerse ne olur biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen daha birinci bölümü izlerken onuncu bölümü izlemiş olan adam spoiler'ı basar internet Tamam da zaten öyle bir şey verdiği <gülüyor> anda internetle <gülüyor> olan bağlantını keseceksin. <gülüyor> yani böyle ne var canım? Oturup, mesela Hemlock Groving'in ikinci sezonu veriyorlar şimdi. Hemlock Grove'un da böyle bir sürü içinde spoiler olabilecek şey var. Hamlet potansiyel var. kim ikinci sezonunu veriyor ya? Netflix. Tamam daha şimdi daha verecek. Hayır gerek. verecek ama çat diye koydu diyelim. Açıp yanlışını Hemlock Grove'a abi biliyor musun şu olmuşu diye bir spoiler okuyabilirsin yani. Ama Hemlock Grove çıktığında ben hepsini indirip aynı şeyde izleyeceğim yani. Ya tamam onu biliyorum işte Game of Thrones'la onu yapacağız abi işte. Game of Thrones'ta tek seferde varsa hemen indireceğiz. Ben hemen kapatacağız sen, böyle. Spoiler'ı veririm sana. <gülüyor> O, bir, tane, bir tane polis böyle şey adam olacak böyle süper kahraman böyle spoiler verenlerin böyle ağzına kürekle vuracak böyle var ya o kurt adam var ya spoiler ya. free diye böyle süper spoiler kahraman. man spoiler man değil oğlum spoiler <gülüyor> free <gülüyor> spoiler man <gülüyor> spoiler man dövecek spoiler man böyle işte spoiler spoiler man, spoiler man böyle yolda giriyorken buraya geliyor eğiliyor kulağında diyor ki cefre oldu ne ne hayır var ya seriyosun Neyse. Altın Cis'in sonu söyleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ee, şey tarihi, böyle mesela dizi veya sinema tarihindeki öyle bir liste kesin vardır ama en sağlam spoilerlar diye bir liste var mı acaba? Öyle bir liste mi yapsak? En sağlam spoilerlar en sağlam spoilerlar değil de en sağlam twist sonlar diye vardır şimdiki. Ha, olabilir. Evet. Yani işte Altın Cis falan. Yani böyle popüler şeyler var ya. Evet. Altın Cis. Star Wars'da ben senin babanım. Ondan sonra işte ne bileyim no. No. Evet Böyle yani peki genel olarak ne düşünüyorsun bölüm için? Veya bölüm bölümü, veya gidişatı <gülüyor> işte dizinin Bölüm güzel gidişat da güzel Hani e, Mee'nin olayı güzel Tabi orada Valerian konuşuyorlar da Bence çok çirkin bir dil ya o Valerian Ama şey için güzel dil işte Savaş kısmı yani böyle... Yok ya, komut, komut kısmı güzel oğlum dilin. Şey gibi işte... Ha o yüzden diyorum... Şey gibi... E, Klingonca gibi ha, biraz. Biraz öyle. Yani sert böyle işte direkt... Evet. Ateşteyim falan diyor mesela böyle hakikaten vay be. Bir de böyle tam böyle şey... O kızın biraz burnunu sürtmesi gerekiyor moduna moduna sokuyor seni. Çünkü çok ukayla böyle tamam yani, artık mi? böyle şey deneyiz tamam mı? Yani, Şuraya adayımdan... gittim bunları evet. saldım. Buraya gittim bunları saldım. Şimdi buradayım hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> Özgürlüğü sizden öğrenecek e, değiliz. değiliz. falan diyoruz. <gülüyor> çok havalı canım. Evet ya. Tamam ama, ama arkamda üç tane yani. ejder olunca bir de arkamda o kadar tane... ansalit olunca Herhalde. biraz sen de gaza geliyorsun kusura bakma. Orası öyle ama onun biraz burnunu sürmesi gerekiyor. Sürter ya o da olur. Ee, evet bence. Bence bu şey falan güzel bir sahne tabi. Genç ve e, idealist bir e, liderin işte aslında daha sonra başına neler gelecek? Öyle idealizmde olacak iş değil. Anlayan, ne şifre konuşuyorsun? Anlayan anladı. Ne şifre konuşuyorsun? Anlayan anladı. <gülüyor> Evet, şifreli kısma geçtiğimize göre biz bunu burada kapatalım. kapatalım. Çünkü onun sonrası şifrenin açılması halinde gidebilir. Evet. Tehlikeli Cam, hale geliyor. cama şey kolonya sıkıyorsunuz abi. <gülüyor> Aynadan bakıyorsunuz. Şifre kırılıyor. <gülüyor> Tehlikeli hale gelmiyor başladı evet. Evet arkadaşlar, bu balkon keyfine de e, Game of Thrones'un 3. bölümünü, 4. sezon 3. bölümü, Break of Chains'i konuştuk. E, böyle bu şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ondan sonra diyim Evet, Game of Thrones heyecanı. Devam ediyor. Geekstra ile devam ediyor. Hadi bakalım. ha yeni e, videolar var. Tabi hep saygını görüyorsunuz. E, o yüzden çabuk sıkabilirsiniz ama. <gülüyor> Olsun yapacak bir şey yok. Yeni videolarımız var. E, videolarımızı e, YouTube sayfamızdan YouTube gidip izleyebilirsiniz. Evet. Beğenin, paylaşın. Değilin, paylaşın. E, abone olun. Ne bileyim arkadaşınızı izletin. Zorla tutun kulağını. Ha. Böyle anlatırsın. şeyler yapın ya bizim... Yorumlu yazın. E, mutlu edersiniz. Eleştiri yapın, yorum yazın. Biz de nasıl bir şey yaptığımızı doğru bir şey yapıp yapmadığımızı evet. e, bilelim. Böyle girişimlerimiz devam edecek. E, bir illa tutar ya yani herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla işte Geek Ganimeti tarafında dolabı, dolaptan eşya çıkarıp tanıtmaya devam edeceğim. Evet. Ee... En azından elinde bir inventar listesi olur. Değil mi? <gülüyor> Günün birinde açar ha. izlerim böyle. Oh fenenelim varmış benim falan filan diye. Kendi kendime sevinirim böyle. Tabii, çocuğun, çocuğun böyle ha, dolabı doğru. açıp kırdığında Aslında çocuktan önce bazı şeyleri yapıyormak iyi oldu. Bak sonra açar açar, ondan sonra şey yaparım. İşte. Nostalji yaparım. Evet. Ay be ulan. Bunu da işte iki yaşında <gülüyor> emeklerken kırmıştı. Bunu da iki yiyiğirdi. Bunu burası yok artık falan diye. Evet. Yok abi kilit vuracağım dolu. O dolap her babanın şey porno dergide sakladığı yeri gibi bir şey yani. Çocuklar bakamaz. Eskiden öyle bir şey vardı yani. <gülüyor> evet. Şimdi devir değişti. Şimdi devir değişti. Sen porno dergi sakladın mı? Şimdi Game of Thrones'dan buraya mı geldi? <gülüyor> tamam bu başka bir e, başka bir günün konusu olsun o zaman. Bu <gülüyor> başka bir balkon keyfinin konusu olsun. Deyip, Deyip burada bitiriyoruz. bitiriyoruz. Görüşmek üzere <gülüyor> arkadaşlar. Bye bye. Kings